Evet bismillahirrahmanirrahim Kaldığımız yerden devam edelim <gülüyor> Ve daha dedi ki Ya Gafs-ı Kim ezeli saadet ile saadete kavuşmuşsa Ne mutlu ona Benden sonra da mahzun olmaz. Bundan sonra da mahzun olmaz ebeden. Kim ki şekaveti ezeliyle şaki olmuşsa yazıklar olmuş ona ve o ebediyen makbul olmaz. Tekrar edelim. Ya gavs Azam, kim ezeli saadet ile saadete kavuşmuşsa ne mutlu ona. bilindiği gibi Cenab-ı Hakk'ın ezelde bütün insanlar hakkında hatta alem hakkında bir programı var. Özel olarak bu programlara ayağını sabit edililiyor Yani sabit, açık olan, belirlenmiş olan programlar. İşte burada ezeli saadet ile saadete kavuşmuşsa ne mutlu ona? Yani bu program kendisinde hadi ismi ağırlıklı programlanmış ise o programla zora çıkacağından ve o programla hayatını sürdüreceğimden ne mutlu ona. Bundan sonra da mahzun olmaz ebeden. Yani ne dünyada ne ahirette ebedi olarak mahzun olmaz. Mahzun hüzün manasında hüzünlenmez. Pişman olmaz. Kim ki şekavet ezeliyle eceliyle şaki olmuşsa, yazıklar olmuş, ona, yazıklar olmuş ona ve ebediyen makbul olmaz. O kimse de ayağın sabitesinde <gülüyor> mudil ismi ağırlıklı eğer bir program oluşmuşsa onun için, o da ebediyen makbul olmaz. Ancak bu ifadeler ee, şerat ve tarikat mertebesindeki anlayışlar ile burada yazılmış Yani o mertebeden yazılmış Bunları eğer e, hakikat ve marifet mertebesinden düşünüyor isek ifadeleri başka türlü olacaktır Oraya da geliriz inşallah Şimdi burada böyle e, yazıldığında aklımıza bazı sorular gelebilir madem ki ben şaki olarak ezelde tespit edilmişim ve bunu işlemek mecburiyetindeyim yani şaki olarak benim ayan sabitem yazılmış o halde ben şakiliyi işleyeceğim o zaman benim suçum ne? gibilerde bir soru gelir diğeri hakkında da madem ki o saadet ehli olarak yazılmış Hadi ismi istikametinde yazılmış onun programı, o da onu işlemiş, o zaman o ne yapmış ki saadete nail olmuş, yani ben ne yapmışım ki şekavet ehli olmuşum diye bir soru aklımıza gelebilir ve bu soru sormakta hakkımızdır, yani hakkıdır o kişilerin Şimdi mesela böyle baktığımız zaman yani şeriat ve tarikat mertebesinden baktığımız zaman Şaki ve sait diye iki anlayışı ortaya çıkmakta. Yani zuhurda. cennet ehli cennet ehli diye iki hüküm çıkmakta. Ancak demin de işte bahsedildiği gibi ittihat olmazdan evvelki anlayışı ifade etmekte burada. Yani kulun Varlığıyla, hakkın varlığının aynı şeyler olmadığı, ayrı şeyler olduğu ve e, hak kulunu ya cennete ya cenneme sokar diye bir ikilik hükmüyle bu meseleye bakılmış olmaktır. Ancak daha yukarılardan meseleye baktığımızda ki bize lazım olan orası, bütün bu soruların sorunların üstüne çıkmış oluyoruz. Madem ki bu alemde hakkın varlığından başka bir varlık yok, o halde cehenneme giren de, yani makbul olmaz dediği de, kendi varlığından başka bir varlık olmadığı açık olarak anlaşılmış olur. Yukarıda bahsedilen saadete kavuşmuşsa ona ne mutlu, e bu da kendi varlığından başka bir varlık olmadığından, ayrı bir varlık olmadığından o zaman saadet ve şekavet diye belirtilen her şey kendi bünyesinde kendinde kendi olarak var olduğundan bu da kendine ait olduğundan beşeri manada bir şakilikten veya saidlikten söz etmene gerek kalmaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın e, zıt isimleri ve sıfatları olduğundan Tabii ki bu isimlerin ve sıfatlarında zıt olarak zuhurları olacağından, bu zuhurlarda bu zuhurlarda kendine ait zuhurlar olduğundan o zaman şaki dediğimiz şeyin Cenab-ı Hak tarafından e, herhangi bir şekilde bir başkasına azap edilmediği ve e, saadet denilen şeyin de bir başkasına verilmediği Cenab-ı Hak'ın kendinden kendine olan kendi zuhurları Olduğundan burada ne suç isnadını etmemiz mümkün ne de rahmet lütfunu ona vermemiz mümkün değil. Neden? Çünkü kendi kendisinin kendi varlığında kendi e, mülkünde olan bir hadise olduğundan. Yani zaman zaman nevzu olur ya, Ehlullah'tan birine sormuşlar, <gülüyor> Allah suç isnadından nasıl kurtuldun? Mülkünde gayriyi konmayarak diye cevap vermiş. İşte biz de bu her iki birbirine zıt gibi görünen cümleler düşündüğümüzde Allah'ın varlığında mülkünde başka birileri var ise bunlar geçerli olur. Ama başka birileri yok ise kendi kendinde kendi isim ve sıfatlarıyla fiilleriyle zuhurda ise öyleyse onun bu değişik mertebelerden görünmesidir diye söyleyeceğim sözden başka bir şey geriye kalmaz yani burada <gülüyor> biraz acaba alıklar tefekkür ettiğimiz zaman madem ki beni şaki olarak hak etmiş veya birilerini ne suç işlemişte şaki olmuş gibi ayan sabitesinde ve niye suçlanıyormuş gibi mevzu o zaman halledilmiş olmakta böyle düşündüğümüzdü ebediyen makbul olmaz şimdi Cenab-ı Hakk'ın tabi birey olarak bizleri ayrı bir varlık gördüğümüz zaman istediği şeyleri var istemediği şeyleri var bu istediği şeyler de kendi isimlerinin zuhurları istemediği şeyler de kendi isimlerinin zuhurları ayağını en bilindiği gibi bir bölümü var ki muhkem olan tarafı değişmiyor bir bölümü var ki değişebilen tarafı, İşte Cenab-ı Hak diye istenilen ve istenmeyen yani tavsiye edilen ve edilmeyen bütün özellikleri, fiilleri bildirmiş insana. Bunların hepsi Allah varlığında mevcut ama bazıları için sınırlama var, şunları yapma diyor, bazı isimlerin zorlarını yapma diyor. İşte biz onları <gülüyor> yaptığımız zaman bunlar istenmeyen fiiller hükmüne, yani Cenab-ı Hak'ın rızası olmayan fiiller hükmüne giriyor. Ama neticede bunların hepsi Allah'ın isimlerinin zuhurları. Eğer istenmeyen fiiller hiçbir şekilde belirtilmemiş, isimlendirilmemiş, ortaya çıkarılmamış olmuş olsaydı Cenab-ı Hakk'ın o mertebelerdeki zuhuru eksik kalırdı. Böyle bir şey de söz konusu değil. Bütün ismi ilahiye ne varsa bize göre eksi ve artı, zıt yani nur ve zulmet gibi bir sürü işte hadi ve model gibi eğer bunların hepsi hadi ismiyle insanlar zuhura çıksaydı model isminin zuhuru olmaz idi. Ve o zaman da cenab model ismi iptal olmuş olurdu. Böyle bir şey de söz konusu değil. İşte o zaman Cenab-ı Hakk'ın bazı isimlerinin zuhurlarını sınırlamış. Yani bunları kullanmayın. Yani Size veriyor ama kullanmayın bunları diye onları sınırlamış. İşte istenmeyen şeyler, Cenab-ı Hakk'ın rızası olmayan şeyler onlar. Ama <gülüyor> yine onların hepsi de Cenab-ı Hakk'a ait olan isim ve sıfatlar. İşte şekavet-i ezeliyle şaki olmuşlar. Ee, olmuş, yazıklar olmuş ona ve o ebediyen makbul olmaz hükmü e, istemediği fiillerin neticesinde oluşan işte çalışmalar olmak ve daha dedi ki fakrı ve yoksulluğu insanı taşıyıcı kıldım kim ona rakip olursa menziline ulaşır sahralara, vadilere dolaşmadan fakir ve yoksulluk neydi bu? fakir ve yoksulluk insanı taşıyıcı kıldım şimdi insan hangi anlayış ve idrak içerisinde olursa bakın o anlayış ve idrakin üstüne binmiş hükmündedir yani o anlayış onu götürür değil mi? Latif olduğu halde, görülmediği, bilinmediği halde. Şimdi diyelim ki, içimizden herhangi birimiz, herkes kendi üstünde teşekkür etsin. İçimizden bir Rahman hükmü geldi. Bir fakir gördü giderken ona rahmetimizden işte 10 kuruş, 20 kuruş, 1 lira verdik. Bakın şimdi o Rahman isminin üstüne bindik, o Rahman götürdü bizi oraya. Değil mi? Şimdi o Rahman aklımızda olmasa 100 tane fakir olsa Sırada 5 kuruş vermeyiz Yani o Rahman'a binmemiş Oluruz Mesela bir karşımızdan Birisi geçerken bize Bir kol çarptı Kastel veya rastgele neyse Sen bana bunu nasıl yaparsın Dediğimiz anda Biz Muntakin ismine binmiş olduk Bak, Onunla Harekete geçmiş olduk O bizi taşıyıcı ve oraya götürücü oldu işte fakr ve yoksulluk bize hakim olduğu zaman fakırdan kasıt nefsani manada yokluğumuzu yoksulluktan kasıt da zaten nefsimizin yokluğunu anladığımız zaman bakın bu idrake binmiş oluyoruz bu idrak ile yaşamış oluyoruz ve bu anlayışla sağa sola nereye gideceksek ibadet edeceksek ne yapacaksa bu anlayış bizi götürüyor o istikavete bakın latif olduğu halde o bizi taşıyor biz kesif vücudumuz ve latifin üstüne binmiş oluyoruz buna göre bir yere gideceğiz yardım edeceğiz mesela falan yerde bir cami yapılıyor işte diyorlar yardım kutusu burada yardımlarınız kabul edilir biz oraya gittik bakın neyle gittik o isimle gittik ona binerek gittik o bizi götürdü oraya Belgani ismine bindik. Yani biraz tabii zenginliği olmayan yani oraya verecek kadar parası olmuyor oraya vermez gitmez. Bunun gibi diğerleri de <gülüyor> mesela pazara neyle gidiyoruz? Rezerv isminde gidiyoruz pazar. Rezerva biniyoruz. Bakın o bizi tipiş tipiş götürüyor. İşte şu lazım, bu lazım diye torbaya doldurup eve getiriyoruz. Yani hangi öyle hangi istikamete hangi niyete niyet dahi olsa yönelmişsek o ismin üstüne biz rakib olur, binici oluyoruz, o bizi götürüyor. İşte hayatımızda eğer bize ruhaniyet hakim ise, vefatla hakikati hakim ise bizi dolaştıran vefatlı hükmü ona binerek geziyoruz. Ama bizler nefisse benlik ağırlıklı ise biz o zaman aziz esmasına binerek hareket etmiş oluyoruz. O bizi götürmüş oluyor. Ve hayatımız da onun elinde onun istikametinde kullanılmış oluyor. İşte fakir ve yoksulluğu insanı taşıyıcı kıldım. Demek ki bizi taşıyacak en mühim e, hususlardan iki tanesi fakirlik ve yoksulluk. Yani fakirlik ve yoksulluk arabasına binerek hareket etmemizin gereğini burada <gülüyor> ifade edeyim. Kim ona rakip olursa, rakip mürakabe eden, üstüne bilen manasına, merkup da binilen manasına. Yani kim aklıyla, bakın fakir ve yoksulluk merkubunun üstüne rakip olursa, binerse, menziline ulaşır. Neden? Çünkü fakr, tamam olunca Allah'tır demiyor mu? Fakrın tamam olması için de bir seyir gerekmiyor mu? Yani bir zaman, bir çalışma bir anlayış istihare istihare, istihare istişare gibi çalışmalar, kitap okumalar, ibadet, namaz, oruç, hac bunların hepsi lazım. İşte bu bir yol yol o yolda eğer biz nefsimize rakip olursak, nefsimize binersek o bizi kendi istikabesinde götürüyor. Mecnun'un devesi gibi hani devenin işte yavrusu varmış o kendi köyüne gitmek istiyor. ki Zeyla başka köy demiş o dönüyor o dönüyor sonra diyor ki Mecnun senin e, e, arzuladığın arka tarafta benim ön tarafta ikimizin yolu ayrı hadi sen yoluna ben yoluna diye <gülüyor> bırakıyor devesini. İşte kim neyi murad ediyorsa o onun bineyi merkubu oluyor. Kendisi de ona binen rakip oluyor. Menziline ulaşır. Yani Hakk'a giden e, fakir ve yoksulluk yani hiçlik ve yokluk e, binetine binerse kişi ona rakip olursa menziline ulaşır. Neden? Çünkü onun bittiği yolun bir programı var zaten kendine göre. O zaman sahralarda, vadilerde dolaşmaz. Neden? Çünkü eğer bir kervana katılmışsa o kervanla birlikte hacca gitmek gayet kolay olur. Çünkü o kervan yolu bildiği için tekrar tekrar gidip geldiği için yollarda kalmaz. Ama kervana takılmayan ben kendi aklımla yıldıza bakarım güneşe bakarım işte kuzeyi güneyi tespit ederim de giderim diye uğraşırsa gider belki ama çok uzun zaman kaybeder dolaşır dolaşır dolaşır. İşte buna sahralarda vadilerde dolaşmak deniyor. E, Gülsen'in razıda Mahmut Şebüsleri de bu hususta öyle bahseder. Daha ne kadar sahralarda, vahalarda dolaşacaksın? Yani menzilsiz olarak daha nerelerde dolaşacaksın? İnsan bir sahraya çıksın elinde harita yoksa suyu da yoksa. Ne olur? Sahranın ortasında kurur kalır, bulamaz yolunu. Ama elinde harita varsa veya... Bir rehberi varsa yani bir kervana dahil olmuşsa veya otobüse binmişse sağlıklı olarak yoluna menziline ulaşmış olur işte fakrı ve yoksulluğu insanı taşıyıcı kıldım burada insanı lafzı da mühim çünkü bu fakır ve yoksulluk hususiyeti ancak insanda zuhura gelmekte insandan kasıt nefsi olmayan manasına. Diğer şekliyle nefsi envarede, levamede zaten bu fakr ve yoksulluk hükmü ortaya gelmez. Beşeriyetimiz de ortaya gelmez. Bunun ortaya gelmesi için fakr ve yokluk yani insan e, la nef gibi yani nef yok, ben yokum oar şekliyle bunu idrak ettiğimiz zaman bunun ismi de insan dinliyor zaten. İşte insanı taşıyıcı kıldım, nefsi taşıyıcı kıldım demiyor. Çünkü nefiste bu üretilmemiş olur, fakir ve yoksulluk anlayışı olmamış olur. Kim ona rakip olursa, yani taşıyıcı, fakir ve yoksulluğa rakip olursa, üstüne binerse, yani o zaman fakir ve yoksulluk onun merkubu, hani merket diyoruz ya, merket dediğimiz o aklımıza bir, bir mahlukun süreydi geliyor. Tabii ki onun ismi başka. Mer, merkep üstüne binilen manasına. At da merkeptir. Afedersiniz katır da merkeptir. Araba da merkeptir. Hepsi merkep yani üzerine binilendir. İşte hangi fikir e, bizim yaşadığımız sürede ağırlığını e, hissettiriyorsa o bizim merkubumuz, biz onu ratibiz Ama o isim kendi istikametinde bizi götürmek. Neden götürmekte? Çünkü onun üstüne binmeye razı olmuşuz. Bakın. Nefsi manada bir isminin üstüne rakip olmuşsak binmişsek biz rızamızla binmişizdir. O bizi götürür. Ama bizim rızamız olduğu için nefsaniyete götürür. Rahmani bir isme binmişsek yine rızamız olduğu için binmişizdi, bizi zorla şunun üstüne, bunun üstüne bindireceksin diye bir zorlama yapmıyor kimse Anlaşıldı mı? o öh, merkup bizi götürüyor ama biz binmesek bizi nereye götürecek hani durakta bekliyoruz istikametinde gideceğimiz otobüse biniyoruz değil mi? ayrı bir yere gidecek otobüse bilmiyoruz. İşte o otobüs bizim merkubumuz, merkebimiz oluyor ve o istikamet, o bindiğimiz şey bizi götürüyor zaten. Ama irade bizden çıkıyor yine. Sahlar, sahralarda, vadilerde dolaşmak demek ayrıca, <gülüyor> yani insan daha henüz kendini bulamamış, kendini bilememiş ne olduğunu ve hareket noktasına daha gelememiş. Yani e, diyelim ki. Otogarı bulamamış. Nerelerde dolaşıyor, dolaşıyor, dolaşıyor, otogarı bulayım diye. İşte kendini bulduğu zaman otogarı bulmuş oluyor. Otogarı bulduğu zaman da oradan her istikamete, vasıta o bulabiliyor. İşte otogarı buluncaya kadar onları araması, sahralarda, vadilerde dolaşması demek. Yani bir fikir yapısına ulaşamadan... Biraz ondan, biraz ondan, biraz o kitaptan, biraz bu kitaptan. Acaba hak orada mı, burada mı, yukarıda mı, sağda mı, solda mı, ahirette mi, dünyada mı diye bunlarla dönüp dolaşmak, Şebüsteri'nin dediği gibi sahralarda, vahalarda dolaşmak diye. Eğer şey de yoksa, biraz fazla gıdası da yoksa e, bulunduğu muhkim olan şehirden çok daha uzaklara da gitmişse, şehri de bulamayınca o fikir kargaşası içerisinde kalıp gidiyor ve bir çıkış yolu bulamıyor Allah bu türde olan bütün insanlara kolaylık versin gerçekten çok zor bir hadise yani ne yapacağını bilememek insanlar. ya azam muhabbet sevenle sevilen arasında perdedir seven sevilende yok olduğunda sevenle sevilen var olduğunda busul hasıl olur Hani fiil, fail, mef'ul derler ya bir fiil var o fiili işleyecek bir fail, fiil, fail var, mef'ul bir de işlenecek olan şey var yani fiil var, bu fiili yapacak fail var bir de işlenecek olan şey var, işte bunun üçü birleşmeden fiil ortaya çıkmamakta yani aşk, aşık, maşuk sevgi, seven, sevilen gibi bunun üçü bir olmadıkça bakın muhabbet sevenle sevilen arasında bir perdedir diyor çünkü seven ve sevilen ikiliği vardır bu da perdedir arada diyor o zaman ne olacak seven sevilende yok olduğunda yani kendisini ortadan kaldırdığında sevenle sevilen var olduğunda musul hasıl olur yani birleşme, ittihat gibi e, sözlerle ifade eden yakınlık e, hasıl olur. Mevla Hazretleri de öyle diyor ya yani birçok e, şiirlerinde, sözlerinde, nasihatlerinde bir tanesi de cümle maşu kesti, aşık perde, maşuk esti aşık perdeyi, maşuk zindeyi, aşık mürdeyi demiş yani cümle maşukesi görülenin hepsi hakkın bir veçhidir sevilendir dolayısıyla yani görülen her şey sevilendir cümle maşukesi aşık perde aşıklık ise perdedir diyor yalnız aşıklığın perde olduğu devre sonuna gelindiği devredir. Eğer bu muhabbet olmasa kişi bir şeylerin peşinde koşmaz zaten, koşturmaz. Hani hani bahsediyoruz ya şeriat ve tarikat mertebesinde oluşan sevgi muhabbet nefsanidir. İşte ama bu nefsani sevgi muhabbet ilgi olmasa hakikate ulaşmak mümkün olmaz. Hakikate şerattan tarikata geçmek için o muhabbet gerekli ama e, tarikattan hakikate geçmek için de bu, bu muhabbet perde olmakta hangisi? nefsi kaynaklı olan muhabbet nefs kaynaklı olan muhabbet hakikate geçmeye perde olmakta çünkü o ben diyor benlik hükmüyle o muhabbet ortada ve o muhabbet kişiye muhabbetli gelir nefsi olduğu için hoş gelir. Onun içerisinde eğlenişle ilahiler, zikirler bir bakıma bu şekliyle güzel gelir insana. İlahi zikir yapılmasının manasına değil. Ama yaptığımız ilahi ve zikirlerin hangi muhabbet yöntemiyle yapıldığı mühim. Genelde bu yapılanlar nefsi duygularla. Nef yani kişinin beşeriyetinden nefsinden kaynaklanan duygularla yapılır bu ibadetler ilahiler, zikirler o mertebede, tarikat anlayışı mertebesinde İşte bunun kaldırılması bu kaldırılınca da yeri boş kalmaz hiçbir şeyin o zaman bu ilahi insana gelmekte yavaş yavaş bir muhabbet var gelecek ama ilahi muhabbet gelecek. Bu ilahi muhabbetin de dışarıda tezahürü olmaz. Meczup, cezbelenme denir bunun ismi. İşte beşeri manada muhabbet, sevenle sevilen arasında perdedir. Evet. Nefsi manada. Neden? Nefsinden kaynaklanıyor çünkü. Ancak kişi bunu ayıramaz. Kolay kolay ayıramaz. Ancak yaşaması suretiyle onu eritip, tüketip, bitirip, boş bırakıp, hiç bırakıp, kendini tamamen boşaltıp, ondan sonra ilmi manada, ilim ile birlikte olan muhabbet yerine gelmesi gerekmekte. İlimsiz muhabbet perde olur insan. Ama çok güzeldir, insan onun içerisinde yaşar, dolaşır, gezer <gülüyor> ama bir müddet sonra gider. Tekrar işte bir zikir meclisine girilir, tekrar o muhabbet oluşur. Ama uzun süreler bu böyle devam ettiği zaman ondan da bıkılır. Neden? nefsi de çünkü. Neden bıkılır? Arkadan bir şey gelmediği için, bir şey oluşturulamadığı için, bir meyve elde edilemediği için ve hep aynı şeyin tekrarı olduğu için nefis ondan da bıkar. Yani kendi ürettiği şey olduğu halde ondan da bıkar nefis. İşte bu nefis gerçek manada seven yani bu nefsin sevgisi gerçek manada sevenle sevilen arasında perde olur. Yani bir türlü ulaştırmaz, ulaşamaz. Neden? Çünkü e, istinad ettiği nokta ikilik noktasıdır. Hak yukarıda, kul aşağıda gibilerdir. Seven, sevilende yok olduğunda yani kendisinde <gülüyor> bu beşeri duyguların nefsinden geldiğini anladığında bunlara da benim ihtiyacım yok artık dediğinde kendisinin isteksiz ve talepsiz olduğunda bakın kendinden yok olmuştur. Hani bazen ne oldu bana hiçbir şeyim kalmadı gibi bu mertebenin halleri onlaştı. Işte. Seven sevilende yok olduğunda sevenle sevenle sevilen var olduğunda vusul hasıl olur yani gerçek manada Allah'a ulaşma vusul, vusul vasıl olur ee, diğer ifadeyle yine muhit Hazretleri bir sözünde e, vuslat yani vusul vuslat marifettir demiş bakın ne kadar kesin ve öz işte ötelerde bir Allah var o gitti ondan birleşti de hayalinde şu gibi şeyler ha muslat marifet. Yani Allah'ı bilmek muslatın ta kendisidir. Sevenle sevilen var olduğunda musul hasıl olur. İşte o zaman e, sevgil, seven, sevilen e, hepsi bir olmuş olur ki o da Hakk'ın ta kendisi olur. Ya Gafs-ı insan ölümünden sonra ne olacağını bilseydi, dünya hayatını sürdürmeyi temenni etmez, her an beni öldür diye nida ederdi. İnsan ölümünden sonra ne olacağını bilseydi, dünya hayatını sürdürmeyi temenni etmez, her an beni öldür diye nida ederdi. Şimdi burada insan diye ifade edilmekte, böyle ifade edildiğinde biz bütün insanlar olarak bunu anlayabiliriz. Ancak onu öyle anlamayalım çünkü bütün insanlar ölümü temenni etmiyorlar. Hatta Kur'an-ı Kerim dedi, onların bin sene ömürleri olsa daha da dünyada kalmak isterler, ölmek istemezler. İşte bu bahsedilenler nefsiyle yaşayanlar ama burada bahsedilenler diyelim gerçek manada insan hükmünü almış olanlar. İnsan hükmünü ismiyle yaşayanlar manasını diyelim. İnsan ölümünden sonra ne olacağını bilseydi. Yani <gülüyor> bu sistem içerisinde çalışanlar, kendi hakikatini idrak etmiş olanlar öldükten sonra ne olacağını bilseydi, dünya hayatını sürdürmeyi temenni etmezlerdi. Ee, ne demek oluyor? Öldükten sonra ne olacağını bilseydi. Yani öldükten sonra inna ve inna ileyhi raciun mutlaka biz senin içiniz ve sana döndürüleceğiz hükmünü <gülüyor> dünyadayken daha yaşamış olsalardı, hemen Hayatını sonlandırmayı isterlerdi Çünkü o, o kadar müthiş bir Ahiret hayatı insanlar için O kadar güzel o kadar sonsuz bir hayat ki Artık bu dünyadaki Beşeri hayatını Maddi hayatını istemezdi Gerek kalmazdı çünkü Ne evlat görür ne anne görür gözüne baba görür hiçbir şey Görmezdi Ve <gülüyor> ahirete gitmesini isterdi ne olacağını bilseydi işte Cenab-ı Hak bildirmiyor neden bildirmiyor buradaki e, işimizi görevimizi bitirelim belirli sürenin neticeye yani etsin çünkü vaktinden evvel buradan e, gidilmesi geride kalanların yarım hayatlarının yarım muhtaç olduğu, muhtaç şekilde kalması demek olur ki o da e, doğru bir şey olmaz ama diyeceğiz ki 3 yaşında 5 yaşında Mesela birçok baba veya anne ahirete gidiyor. Onlar istisna, ona hakkın takdiri içerisinde oluşan bir şeyler. Eğer bir kaydı olsaydı bütün erkekler 70-60 yaşında bütün işte hanımlarda ya bütün insanlar o yaşta ölecek diye bir kaydı olsaydı yani o zaman çeşitlilik olmazdı ve bilirdik bu çocuğun babası nasıl olsa 70 yaşına kadar yaşayacak ona bakacak diye. Ama Cenab-ı Hak hiçbir şeyde kendini kayda koymaz. Ben öyle de yaparım, böyle de yaparım. Gençken de alırım, yaşlıyken de alırım. Her alınacak gibi hazır olun hükmüyle bize <gülüyor> bu şekilde hayatı sunmuş ve yaşatıyor. İşte insan ölümünden sonra ne olacağını bilseydi, yani başına gelecek olan yüksek ha hallerin ne olacağını bilseydi, dünya hayatını sürdürmeyi temenni etmez her an beni öldür öldür öldür diye nida ederdi. Yani ölümden kasıt bu dünyadan al al. Ee, çünkü o ahiret aleminden herhangi bir şey müşahede ettikten sonra dünyada yaşamak gerçekten bir azap olur ızdırap olur. Neden? Çünkü bu beden içerisinde ruhumuz bir, bir kıskaçta yani sınırlanmış vaziyetteyiz. Bu beden içerisinde sınırlı yaşıyoruz. Ahiretteki sınırsız halimizi idrak ettiğimizde tekrar bu bedenin içine girip buraya dönmek çok zor olur. Izdırab olur insan için. Mesela <gülüyor> yumurtanın içerisinden çıkan civcivi büyüdükten sonra tekrar o yumurtanın içine sokmak nasıl azap olur ona? Şey i̇şte insanın bedeninden çıkması yumurtanın yumurta oranıyla dünya oranını bir kıyasladığımız zaman nasıl çok sonsuz bir büyüklük ortaya çıkıyor civciv yumurtanın içinden çıktığı zaman ne kadar geniş bir sahaya yani dünya sonsuzluğuna açılmış oluyor dünyada bir yumurta yumurta da bir yumurta ama civciv'in kendi evi olan o küçük dünyasından çıkınca da sonsuz bir ufka açılıyor. İşte insan da bu beden mülkünden, dünya mülkünden ahiret mülküne geçince beden e, yumurtası kırılıp da ahiret hükmüne geçince dünya ile ahiretin arasındaki sonsuz ölçüler o zaman ortaya çıkıyor. Yani insan son derece fıriyetini almış oluyor, ruhani olduğunda. Hani e, iblis gelmişti ya, bu meyveden yemeyin dedi, e, Cenab-ı Hak bu yaklaşma dedi. İblis dedi ki, eğer o ağaç meyvesinden yerseniz, eskisi gibi yine melek olup, cennette ebedi kalacaksınız dedi. Şimdi burada bir anlayış var. E, Adem Aleyhisselam ile Havavvalde, ve ruhu ile, sevve-i tehu hükmüyle o kalıpların içerisine nefh edildiklerinde bakın o ruhani yaşantıları sıkıntıya girdi. Bakın bu pek bilinen bir şey değildir ama bir, bir dokunalım kısaca. Melek olarak dolaşıyorlar iken hür, sonsuz uçarak işte latif olarak ama beden içine girdikleri zaman biraz sıkıntı oldu onlara. O ruhani hafiflikleri kalktı. Toprağın ağırlığını, anasının ağırlığını aldılar. Düşünün bakın şimdi hop hop hop diye ruh gibi yani sonsuz kayıtsız geziyor iken bir insanın bir kalıba girip adım adım gitmesi, zıplayamaması, işte kabiliyetlerini kaybetmesi ona sıkıntı verir alışıncaya kadar. İşte <gülüyor> iblis bu hususu onlara şey olarak kullandı bakın istismar olarak kullan. eğer bu meyveden yerseniz yine eski halinize dönüşeceksiniz şey kalacaksınız melek olarak yani eski rahat halinize döneceksiniz hükmüyle yemeği tavsiye etti onlar da o hale dönmek için bir deneyelim bakalım diye tattılar tabii ki <gülüyor> tam tersiydi yemeselerdi orada kalacaklardı e, bedenleriyle kalacaklardı ama yine cennette kalacaklardı işte yedikleri şey tabiat meyvesi onu yiyince de bedenlerinin de tabiatı olan dünyaya inmek zorunda kaldılar yahut o şekilde oldular işte biz de <gülüyor> dünya hayatında yaşadığımız bu ağır çekim hali bu beden elbisesi üstümüzden alındıktan sonraki e, rahatlığımızı, hürriyetimizi bilseydik bunun içinde artık Ya Rabbi bizi tutma bu kalıp içerisinde diye ahirete al e, diye temenni ederdik. İnsan ölümünden sonra ne olacağını bilseydi dünya hayatını sürdürmeyi temenni etmez. Her an beni öldür diye nida ederdi ki şin aslında bu şekilde olmakta. Ve devam ederek yazazazam kıyamet gününde indimde mahlukatın en sevgilisi sağır, dilsiz, kör, mutehayir ve ağlayandır. Kabirde de bu böyledir. Kıyamet gününde İndimdeki mahlukatın en sevgilisi. Ne demek? Sağır, dilsiz, kör, mütehayir ve ağlayandır. Bunların hepsi görüldüğü gibi fiziki manada beşeri özellikler insanın. Bütün bunlardan <gülüyor> yoksun olması kişinin veya bunları geri plana atması ve kullanmaması e, sağır olması ne manada beşeri sözleri duymaması ha, ama ilahi sözlere açık olması dilsiz olması beşeri gereksiz malayani yani sözler söylememesi kör olması şeyiyet diye bir şeyi görmemesi bütün varlıkta hakkın veçini görmesi muhayyer olması hayret içerisinde kalması her an hayrette olması hayret olması için de yeni müşahedelerin görmesi gerekiyor tabi ve ağlayandır neden? Rabbinden ayrı kaldı diye ona ulaşmak için ağlayandır kabirde de bu böyledir İşte bu kimseler kıyamet gününde de kabirde de benim indimde Cenab-ı Hakk'ın benim indimde de diyor Cenab-ı Hakk'ın indinde mahlukatın en sevgilisidir bunlar diyor bir gün <gülüyor> İbrahim İbni e, Ethem'in babası ki işte İbrahim o zaten oğlunun ismi Ethem Ethem'in babası yani İbrahim bir arkadaşları ile birlikte bir nehir kenarından geçerken nehrden bakmışlar ki ağaçlar daprak, dallar yapraklar sülfümbuklar falan geçiyor. Bir de bakmışlar birkaç tane elma düşmüş suya elmalar geçiyor. derviş deriştiye bunlar Allah'ın verdiği şeylerdi. Almışlar işte bazıları yemiş meyveleri elmaları. Etem İbrahim de almış meyveye dişini bastırmış. Ama evvah bu meyve benim değil, ben bunun sahibini bulmalım, helallık dilemeliyim diye ısırmış, koparmamış da O şekliyle ben yanlış bir iş yaptım, izinsiz aldım bunu yedim diye. Halbuki nehir getirmiş, artık onun sahibi Allah, e Allah'ın o Allah'ın kulu, <gülüyor> o zaman yemekte bir beliş yok. Ama onlar daha hassas düşündükleri için nehri takip ederek o elmanın e, bulunduğu benzer ağaçları buluyor. Yani el, elindeki elmaya bakarak hangi ağaçtan düştüğünü tespit ediyor. Ve gidiyor işte bahçeye bakanı buluyor. O bahçeye bakan da diyor ki burası Beh Sultan'ın bahçesidir. Ben bir şey yapamam sen gidip sultandan helallik gelemem. Sahibi o gerekli diyor. Ve neyse çıkarıyorlar karşısına. İbrahim diyor ki efendim ben şu elmayı ısırdım hakkınızı bana helal edin. Şimdi bakıyor bakıyor padişah, hayır diyor sana hakkımı helal etmem. ama efendim yapmayın ne olur helal edin. Ederim ama bir şartla diyor. Ne olursa olsun kabul edeceğim yeter ki <gülüyor> hakkınızı helal edin. Benim diyor bir kızım var bak, kördür, sağırdır, topaldır, eli çolaktır. Baştan söyleyeyim, bununla evlenirsen sana hakkımı helal ederim diyor. E bakıyor ki başka çaresi yok peki efendim diyor e nihayet işte söz kesiliyor yahut neyse gün diyor. meydana geliyor evlenecekler e bakıyor ki duanı açınca e konuşuyor duyuyor sağır değil e konuşuyor dilsiz değil İşte ayağı topal değil eli çolak değil hemen koşuyor Efendim, efendim, bir yanlışlık var galiba bunda diyor. Bizim anlaşmamız öyle değildi. Kördü, topaldı, sağırdı, dilsizdi. Ben ondan evlenmiştim diyor. Önden konuşmuştuk. O zaman padişah biliyor. Doğru oğlum diyor. <gülüyor> o kördür, topaldır, sağırdır, dilsizdir. Doğru, dosdoğru, yanlış değil o. E peki nasıl her şey var azalar üstünde? Evet diyor o. Günahlara karşı, bakın, kördür. Harama karşı topaldır. Haram tutmaz, eli çolaktır. İşte dili kötü kelam söylemez. E, onun için dili yoktur. Yani kötü kelam söylemek için yoktur. Dediği <gülüyor> bakın e, e, eksi olan şeyler bakın hakkıyla kullanıldığında nasıl artıya geçmiş oluyor. İşte burada da bahsettiğim mahlukatın en sevgilisi sağır olan yani nefsi manada sözlere geçit vermeyen, kör olan hakkı ve içinden başka bir şey görmeyen mütehayir olan hayret içerisinde olan hayret etmek için ne gerekiyor? idrak gerekiyor. Şuur, idrak olmayan hayret edemez. Ayıramaz çünkü birisini birisinden ki ona hayret etsin. Peygamber Efendimiz'in de duası o istikamette biliyorsunuz Rabbi zittni fike tahyran yani zatındaki hayretimi arttır işte kişiyi halden hale döndüren halden hale getiren idrakini ve irfaniyetini arttıran bu hayret olmakta Hayret olması için de bir yerlere kişinin ulaşması gerekmekte. Ulaşılmayan yerde hayret olmaz. Hiçbir şey yok ki onun nesi hayreti desin. Mesela bir ayet-i kerimeyi bir okuduğumuz zaman tabi olarak okuruz. Ama bir sonra bir başka idrak okuduğunuz okuduğumuz zaman Allahu Ekber diye hayretler içerisinde kalırız. Aynı kelimenin içerisinde Kaç defa okumuşu aynı ayetin içerisinde ne derinlikler varmış diye. Daha evvel görmemişiz diye hayret ederiz. Ve ağlayandır. Neden? Muhabbetten <gülüyor> sevgisinden, Hakk'a olan, Resulullah'a olan sevgisinden ağlayandır. Kabirde de bu böyledir. Aslında yer değiştirerek söylersek, Kabirde de böyledir, ahirette de böyledir. Çünkü kabir önde ahiret daha sonra olduğu için bu sıralama ile de söylenebilir. Tekrar edelim, kıyamet gününde indimde yani yanımda mahlukatın en sevgilisi sağır, dilsiz, kör, mütehayir ve ağlayandır. Kabirde de bu böyledir. Diye bu şekilde bildirilmiş oluyor. Şimdi indim de demek yanımda manasında. Kısaca bir şey daha ilave ediyorum az kaldı. Süre bitiyor. Hani sözüyle innet din'e inde İslam İslam dini Allah'ın indin dedir bakın. Allah'ın yanındadır indi manası yanımda manasında Indehu ne olur onun yanında manası yani indi yanında manasına tefsirlere baktığımız zaman Allah İslam dinini kendine seçmiştir şekliyle yorum yapılmakta halbuki bu yorumla ayetin gerçek manası arasında çok fark var açık olarak diyor ki İslam dini benim yanımdadır Peki bizim kullandığımız din o zaman ne dini? Yani İslam'ın Allah'ın yanındaysa e, biz bir din kullanıyoruz o kimin? Ha, o zaman o indi beşer, beşerin indindeki İslam dinini biz kullanmaktayız. Bak, nasıl <gülüyor> Kur'an'ın Arapçası'nı okuduğumuz zaman biz kulun indindeki Arapçayla okuyoruz ama Allah'ın Arapçası Allah'ın indindeki Arapça. Allah'ın Arapçası Kur'an-ı Kerim Biz Allah'ın Arapçasını Beşeri Arapçayla Tercüme etmeye çalışıyoruz O zaman yeterli olmuyor Kalıp haline geliyor ee, İşte e, İslam dinini anlayabilmemiz için Bizim de Allah'ın indine Yükselmemiz gerekiyor Ki o zaman gerçek İslam dinini Biz etmiş olalım işte onun tatbikatı içinde bu tevhidi bilgilere mutlaka ihtiyaç olmakta. Bu tevhidi bilgileri bilemez isek biz Allah'ın indine yükselip de onun dinini kullanamıyoruz. Hangi dini? Beşerin indinde olan efhal mertebesi dinini kullanmaktayız. Cenab-ı Hak cümlemize kendi indinde olan hakikatleri idrak etsin inşallah.